Elhamdülillah gayet iyi. Niye dersin okumuyorsun. Neden okuyorsun? İşte işin çok da gücün çok muydu? Da... Normal rahatsın ya Geceleri Yüzleri sabahlara kadar yaktıran nefis şeytan insanı. Mağbires ah, Allah'a söylerim. Allah gözlem çok çok gözlerinden hakikaten bütün mümine... görsün. Bu günler ne kadar nazik devirler yaşıyoruz. Sultan'ın selametine ulema selametine İslam'ın selametine dinimizin selametine dua et bak zikrini yap inşallah. Onun hamde oldumu? Olmadı. 4 güne. Onunla oldu mu? 5 güne. Zikullah şibal ondan sonra sol memenin altı böyle kütt kütt kütt atmaya başlar. İlk bir bazı insanlara sancı yapan. Ondan sonra bürpüttü çok gelir. Ondan sonra sükunet gelir, kemçiz devri. Kervinden kemçine döndün mü, karanlaştın mı, üstaza danışırsın. Yani tecrübesi şu, Allah'ın müntirin yanına varsan da, kalbini zikrediyor, Akşam yatsan, saharla uyansan ki uyku mani olmamış ki, yapıyorsa o köplenmiş demek orada, kalpte ruha geçebilirsin o zaman. Üstaz da ki, efendim, mümkün yanına varsam da kalbim devam ediyor. Yani zirleşmiş, sen kim bulmuş? Yani bir hafız, bir sahifeyi ezberler. Oku desen okuyamaz. Çünkü daha telvin halinde. Yeniden bir daha ezberler. Oku dedim mi yine düşünü düşünü okur, başını düşünü düşünü kaç durak başı vardı diye tehlik edir, kızarı verir, yanılır. Ama ihlas gibi ezberlerse ihlas gibi kuzhü vallaha be Allah'ı sönet nez yedik, velem üret, velem yeküllehü ve lehad ezberlerse, oklu havuz dedim, evuz-i besmelayı çeker okur, Allah lütfelerse okur. Yani senin o letaifin de o hafızın üç defa devin yaptığı gibi tam köplenirse ruha geçersin, ruh da böyle olursa sırra geçersin, sır da böyle oldun mu hafaya geçersin, hafa da böyle oldun mu ehvaya getirir senin üstadın. Ehva da zikrin geçip ve hep birden Allah demeye başladın mı, riyasına girmeye imkan yok çünkü eski idariyenlere benzemez. 5 tane lambayan görürsün ki Halak'ın hem o duvar, hem bu duvar, hem şu duvar, hem şu duvar, hem, şu duvar, hem burada. Şireyi dahi görürsün duvarda girerken. Çünkü hiçbir şey giremez Yasım'a, hıkırt mağaraya, yani bir şey giremez olur o halde. Bu tamam olduğumu nefis buradan sızlamaya başlar. Çünkü devleti Kıbrıs'ı elinden gidiyor Bak, Yasım'ın ümumu ravitalatıyor şimdi. Yani Kıbrıs elinden gidiyor. Ayağa kalkıyor, çünkü Türkiye bütün askerini hüdüklere yırmış Bir ramarik atacağıları bir buraya geliyor, bir oraya geliyor Barıştıracağım da ben bunları soğuk edeceğim Kıran şeyler bilmem Bulgar Yunan, Yonan askerini çeksin, çeksin geliyor Buraya bu vücudun içerisinde 5 resah ettiği gibi Alnından ağırmaya başlıyor nefis Diyor gelme yahu, geliyor diyor Hürsül-i Kamil ki, alnınıza çıkın, zikir veriyor. Yalnız hafızada Hürsül-i Kamil kılıç almış gibi görünüyor. Yani kılıç elinde gelir, nefis o zaman buradan zikirde kaştacın üstünden böyle buradan buraya sarsmaya başlar. Buradan alnından, alnın yarılmaya, kafan parçalanmaya başlar. Ee, devam ederken ilerken o da şüphünet lafif, le uyar teslim olur diyor ki, teslimim, teslimim, bayrağımla, Sarkerim ile teslimim babadan niye üstüme geliyorsun diyor. Lakin ahlakı yine duruyor diyor, ahlakı. Aziz tarihinde olsa durmazsa, <gülüyor> takşı tarihinde bir geçiş var, ahlakı durur. Lakin mesela bir kadın sena olsa, ayağı dışarı olsa huzurdan haşa bir tane evladı elinde zopayla dinlese onların korkusundan Allah, la ilahe illallah nedir sofu görmür ama onlar seferberli yerine yani bir yere girecek olsa sırt başına kalsa akraplıyor yine başlar ayağı dışarıya gitmeye anladınız bazı zaman insanda inkubat hali olur ve sahipleri gönüverin mi nefis başkaldırır der ki sen sertsin gercerim ger, ne olacaksa Hak verdikleri yerlere dörd, yine uçmana doğru. Eskiden iyi olan bir ikvan çok fena var. Sizde değil mi? Yani eskiden iyi gidiyor, az bir uhu ne siz Şimdi herkese itaat ediyorsunuz. İkvan giderse sizi bırakacak. Herkese karşı mı? Doğumun ikramımız var. Allah'tır. Efendinin akladı ile aklaklanması lazım. Yardım etsin kabiliyetleri se. Mevvan var mı el maracı? Var. Öyleyse dalların burnun yedi olacak. Burnun yedi derse üstünde bir tezik elma yok değil mi? Çünkü burnun yok var. Burnun yok var. Hem git duruyor, hem diyor ben faziletliyim diyor. Yok, el suyu uzak olan, kendinde iktidar olan, feyiz olanın burnu yedi dekili. Yani cevapçılık kimseye indiremez, kimseye indiremez. Cihan bağında, e, insan nedir matlubi insülcin, ne senden kimse incinsin, ne sen kimseden incin, kimseyi incin, kimseyi incin, kimseyi incin, kimseyi incin, kimseyi lazım, Allah'ımız bu ahlaca hamiceleri bizlere de rübbet ya Rabbi. zikrettikten sonra zikrik kül olur, zikrik külü tarif ederler, efendim dışlarıyla gösterirler, portakal gibidir, deniz gibidir, onun içinde Tan gâine, ziryanını böyleliğine yapar ve söylediğine yapar. Yani ayaktan getiren devriler böyle yine böyleliğine ırlanır. albinden ruhundan, sırrından, hafadan, akvadan geçtikten, neyse geçtikten sonra bütün kanların içine zikri vererek getimden dırnağını düşündü. O zaman düşünün ki ayakların altı bir hastası dırnakların ucu, ayak dırnaklarının ucu, koturağın, afferesim, oturabilen, damarların iyileştiği bir zokur zokur zokur zokur zokur zokur zokur zokur Allah'a Allah'ı zikretmeye başlar bütün vücudu halbider, zikir bununla da nefis kat veremezler çünkü daha hamdın vücut yemiklere de girmesi lazım yemiri, yemiri böyülden içinde bir menfez var ona mahsus Allah damardan başka ona kuvvet verecek bir Hasta ona da vermiş, o hastalarla geminin içine de zikir gidecek. Bu ariş bel genliğinlerin kütürtüsünü duyacağız şeklinde. Fıtır, fıtır, fıtır, ağzalar böyle duyulur genliğe. Bu duyulduktan sonra zikri sultanı olur. Zikri sultanı ani ani zikir gelir zikrına. Bir et gelir, bir hata eder, hıf, hıf, hıf, hıf, hıf, hıf, Yeni rengine gelir, bunu üstad sorduktan sonra nefistad tarif ederler. Bu ehlinden malumdur, zamanı gelince haber verilir. burayaları göstermelerle hakkını tecavüz ettiğinize bu durumu affet yarabbi. Yani ancak kardeşlerime ilerisini göstermekle incendiriyim de Destay-ı Celal'ın beş yüzüyle, diniyle, neyle durmasın, bu daha ötede işler var. Onlarla meşgul olsun diye göstermiş oldum. Nef'i ispatlı zamanı gelince, Murak Habayi zamanı gelince, üstadlarımız haber verirler. Allah'ın uzebiyle amelleri teşvik buyursun. Şakit-i Berk'i Kutu Sesir'e, Tadiyeli kitabı dedim, bek lan sabahı. Başka çaranız mı onları? Derirdi ki, bin yedi üstada hizmet ettim. Şakit-i Berk'i 107 yedi hizmet ettim. Kırk deve yükü kitap okudum dokunmadıkça, yalan söylemez devlet de demiş çünkü, tethkiretini evliya yazmış. İlla Tanrı'nın yolunu dört nesne ile Allah'ın yolunu dört şey ile buldun. <gülüyor> ilik ki, ıhıh bir ustaza hizmet ettim. Kız, devre yükü kitap okudun, illa Allah'ın yolunu dört şey ile buldun. Nene bulduk? Birincisi, hızlısın emin olmakla. Rüzgümü Allah vereceğini bildim, hiç şüphe etmedim, Allah'a savaş aç, açmadım. Yani rüzgümü vermiyorda, rüzgümü vermiyorda diyemedim Allah'a. Çok şükür ettim, bir e, şeye teşerbüs ettim, halk etti Allah. İkincisi, her işte ifras da bu. Her işi Allah rızası için yaptım. Hayatımda diyor, yani bunda buldum. Doktorumun neye gireceğim, niye giriyorum? Ya yalakaktan gelmiş, Tek kontrol ediyorsun, iyi mi konuşuyorsun, iyi mi konuşuyorsun? Yok öyle de varmıyım, giriyorum, dinleyim de Allah'a, ki benden de razı olur diyerekten. Geldin ise ihlas olur. Ya başka bir kalbinde duygular, başka şey varsa zararı kendine ait bu ihlas olmaz. İhlas ne cennetin cennetliği için. Ne cehennemin korkusu için değil, Allah'a, Allah, Allah da için ibadet etmede olur. Demek ki cehennet olmasa, cehennem olmasa, Allah beş varlık namaz olduysa, Bir ay oruç tutursa yapmaz mıydın? Emir Allah'tan yapardın. Demek ki cennetin, cehennetin için yapmıyoruz. Elhamdülillah, Allah böyle ihlas versin. Ü i̇ki, üç, şeytana, şeytana düşman olmakla kutsun. Keyfanın daima düşman ihtiyaç 3-4. dördüncüsü, ölümü yakın bilip tedarik etmekten oldum. Ölümü yakın bildim, daima tedarikim oldum. Yani biz ananızdan doğduk, ölüme hazırlandık. Allah imanı kamil ile Amin. göçmek nasip etmiş. Yani ben de bizim oraya teşvik edince annemin kabrine götürdüm. <gülüyor> 22 yaşımdaydım. Babamların hayallerimdir. Efendiye emcikmiş gibi olursun diye. Sıla o salıza baş. Sen sen Naz makamındasın şimdi. Seni seviyor. Gençini güdürürsen güdür dedi, Hayal kalsın çevirdim efendinin. <gülüyor> Annen kalsın mı gireceğiz dedi, Evet. Ben hayatımızı tutsun. Kendi yanıma düştük. Gerek duyuyorduk. <gülüyor> bu da bu da gerek duy var ya onun gibi. Gerek Cereköy'de elin kavrinde böyle tığranı tığranı annenin başına vardı dünyada böyle o sıra anneyi alayım mı dedi evet efendim oraya giderken bana verdiği evit benim burdası misafir olduğum biliyorum dünyanın hayatı bir gün iki ben giderim ya sen de aynı bir iki yoldurun ahireset on gider yani bir iki yoldan ibarettir bu dünya Bin 1050 yaşına varan Nuh Aleyhisselam'a soruyorlar İki tatlı da ham buldur, birbirinden birbirinden <gülüyor> çıksın Böyle dedim Allahım, vallahi kaçırsın Allah Ben daha bunun kısaltına haber vereyimdir efendim Bir suyun içine gömürün de böyle daralın da çıtır verin ya diyor Suyun bir havuza atırsan, gömürsen su üstünü bassa Ne kadar durabiliriz? Bizden bir daha duramazsın Hemen kafanı çıkarın Dünyada durmak o günün içinde durmuş kadar olur diyor efendimiz. Yani o kadar olur. Annemin tarafına o kadar geldik. Siz arkadaşım, etkinliği halifesiyle konuşurdu. Tahal haribi hazretlerinin halifesi, güçlü halife ile. 32 müridiyle bir gün bir sürelerken açtı evde bilmiş de böyle yakmış diye klanın. Babam 3-5 saatlik gezen mektup yazıyor. Diyor ki, Fatma haber verdi. Çıktın efendim bu 32 mülidiyle size iştirak etmişti dedi. Tecrinli mülitleriyle beraber. Sizin oradaki yattığımız gizemciz burada bitav oluyor oğlum dedi. Yani takatımız getiriyor, biraz tahsil edin diyor. Ve tahsil ettik. Efendimiz oraya teşrif ettiğinde vezat bizi yanına huzuruna aldı. Reisin başında kalanların yüz olduğu gibi babamla bizim aramızda Cüttü Efendinin geldiğini kafiler bilirdim. Geldi ve bizim arasına oturmuştu. Fatıma'mız da açıktan diyor ki efendimize hemen Cüttü Efendi teşrif etti. Efendini halifesi de teşrif etti sohbetimize. Öyle mi? Her arvalar sofaya Sohbet ettiler ayrıldıktan sonra sahtıma hemşirem diyor, efendim de çok iyi de haber vermiş ya, ya da Hasan'ın babasıyla gitmiştim diye haber vermiş de haber veriyorum Şükrü Efendi diyor ki babanla Hadisahat Efendi Hazretlerinin <gülüyor> arasındaki olan samimiyyete muhabbete hayran oldum diyor diyor ve mest olmuş gibi yıkıldı diyor etinli hocası yani Dayanamadım, döndüğüyle zat görmedim bir yıl Hacı Ağabey'in arasından bu vakalarda geçmişti de Yani şuraya konuştuğum için, Gölüm'ün yakın gülüp tedarik etmek Evet, Özüm'ün ağıyla kararttığı kadar Gölüm'ün yakın Allah imanı ı Kamil'e geçmek nasip etsin ve sellim ve barik alâ ekraf-ı nur-i cemîl ve muhtarîn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 Kalbim, ruzu şeb gibi Bir hüzünler mülk oldum. Artan iranım benim eksik olmaz gözlerimden nur hayalim daima. Bahdim tek şu nesidin akda biruhanım benim. Bir buhurdan sanki gönlüm hep yanıp tutmek dedir. Ah nasıl bu sun teselli kalbimuzu anım benim. Çok şükür öptüm elinden sohbetinden feyvalıp hak için sevdim bu yüzden. Belki hukranım benim Bir daha görsem cemali Pakini derken hemen ansızın uçtun hıdaya Derdi dermanım benim Sen muhakkak vasıl oldun ama gün geçtik cematem oldu her anım benim. Sen dinley mahbub alem ufkumun solmaz gülü ömrümün hurşidim ah şem itabanım. Hakta Rehberimdir Her hususta Serverim Gönlümün Hazik tabibi Kalte Benim Ey melek Haslet bu alem Kaldı hayran Hüsnüne Gül yüzün. Gördüm hezaran hakk şükranım benim Kırmadın hiç kimseyi incitmedin incinmedin Kutbumuzdun gavsimizdin tamdır ikanım benim Zühd ve raihsan tevazu, ittika-i sar kerem, rüfku şefkat, ilmu hirfan, ehl zişanım benim. Desgir ol bizlere sen, biz geda üstadeyiz, kıl şefaat ey mürümme. Kârı sultanım benim Bir teselli buldu gönlüm Der Habibi kibriya Hep bir sevenler Vardır imanım benim Bir teselli buldu gönlüm Der Habibi Kibriya Hep beraberdir sevenler Vardır beni benim Dinleyin kardeşler köşken GELDILER MELEKLER DEYREK KANAT ELHA a <laughs>